Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi valide muhteremesi Hazreti Amine radiyallahu anh'a validemiz diyorlar ki ben diğer kadınlar gibi ağrı, sızı, ve nifas görmedim diyor. Resul-i Ekrem'i Arabi ayılardan Rabi'l-Evbel ayının 12. gecesi Pazartesi gecesi duha vakti duha vakti dünyaya getirdi. Sünnetli göbeği kesik gözleri sünmeli olarak ve anasından doğar doğmaz, benden doğar doğmaz diyor Haz Hazreti. Amin'e öyle rivayet ediyorlar. Seçdiye kapandı diyor. Ve mübarek dudaklara oynadı. Efendi hiç bu kadar çocuk dudağı oynarmış. Kur'an'da söylüyor Allah İsa Peygamber'in konuştuğunu kundaklayken, İsa Peygamberle layık görüyorsun Hazreti Muhammed'e. Bütün peygamberleri sevdan Muhammed'e layık görmüyor musun yani konuşmayı ne olmuş? Bir şey söylüyor. aldık kulağımızı verdik dinledik diyor. Süleyman'da da almış meru'da. Ümmetim, ümmetim diyor. Ümmetim, ümmetim Şimdi diyor. O aksan olan hadisat. Mecusilerin bin senelik ateşi söndü. Ateşe taban mecusilerin ateşi, bin senelik yanan ateşi söndü o gece. Sade gölü kayboldu. Yok oldu. Bütün Kabe'deki bulunan putlar yüz üstüne kapandılar. Kabe'nin her bir rüklü birbirine selam vererek Hz. Peygamber Muhammed Mustafa'nın geldiğini tepşir ettiler ve eder. İran şahının sarayın 14 kengeresi yıkıldı. Kubbesi çöktü 14'e. Bunu sordurdu şah. Dediler ki bir peygamber gelecek onun ümmeti senin devletine nihayet verecek fakat Senden sonra 14 padişah dediler. O çok vakit dedi 14 padişah uzun bir sene halbuki öyle olmadı. 40 sene zarfında 14 padişah geçti. Hazreti Ömer zamanında İran İslam'a kalbolundu.